Yeter ki iste Hazırlayan ve sunanlar Alper Dalkılıç ve Elena Polikova. Herkese iyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Ben Alper Dalkılıç. Ve ben Elena Polikova. Bugün size çok değerli bir konuğumuzu tanıtacağız. Şu ana kadarki konuklarımız her zaman havada, uçan, kaçan, ee, dağlara tırmanan, koşan, bisiklete binen, yüzen... Ee, daha çok e, su üstündeki kişilerdi. Bu sefer bir Deniz Kızı konuğumuz var. Merhaba. Fatma Oruk bizlerle. Fatma hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş Merhabalar. Mi? Herkese merhaba. Evet Fatma'nın anlatacak çok şey var. Fatma'yı tanımak istiyoruz. Fatma kimdir? Evet e, ben aslında bu zamana kadar pek çok sporla uğraştım. E, bunlar genelde ekstrem sporlar oldu. Daha önce maç projede denemiştim. Koşuyorum e, mümkün mertebe. Çeşitli gruplarla. Fakat çocukluğumdan bu yana benim yaptığım esas tutkum olan bir spor var. Bu da dalış. E, tüpsüz dalış tabii ki nefes tutarak dalıyoruz. E, serbest dalışla uğraşıyorum. E, milli takımdayım. E, i̇ki yıldır derin dalış yapıyorum. E, derinliklerimi gitgide arttırıyorum. E, bu konuda daha büyük hedeflerim var. E, bunun yanı sıra aynı zamanda profesyonel olarak başka bir işte e, uğraşıyorum. Şu an işten çıkıp geldin zaten buraya. Aynen öyle buraya işten çıkıp geldim. Ee, özel bir bankada iç denetçi olarak çalışıyorum. Ee, bir mesleğim var yani İstanbul'da böyle işte sabah kalkıp işe gitmeli, akşam e, işten çıkıp böyle eve dönmeli, o trafiği çekmeli. Ee, sonrasında işte ne oluyor benim için hayatta? Antrenman yapmaya çalışıyorum, bir tutkum var çünkü. Buna yönelik yani geriye kalan bütün zamanımı Bunun için harcamaya çalışıyorum Deniz şekillendiriyor hayatımı hep, Dalış şekillendiriyor Peki serbest dalış dedik Serbest dalış nedir? Serbest dalış kişinin nefesini tutarak Tek sefer tabi ki ekstradan tekrar bir oksijen veya hava desteği almadan Tek nefesle su altında dalış yapması demek Biz bunu performans odaklı yapıyoruz ve yarışıyoruz Fakat aslında bunun dışında da ...pek çok çeşitde yapılabiliyor serbest dalış... ...yani tıpkı tüplü dalış yapar gibi... ...eğer gerekli teknikleri biliyorsak işi... ...işte eğitimini aldıysa... E, ...bunu işte kendisi de... ...tabii yanında mutlaka gözeten bir kişi olarak... E, ...su altının güzelliklerini görmek için kullanabileceği bir tool... ...aslında bir araç... ...yani bu şekilde de yapılabiliyor... ...ben sadece yarışma kısmıyla... E, ...iştigal ediyor gibi görünebilirim ama hayır... E, ...aslında serbest dalış... E, ...benim... Çok başından beri, çocukluğundan beri aslında ne yaptığımı fark etmeden de spor olarak yapılan bir branş olduğunu bilmeden öğrenmeden önce de hep yaptığım bir şeydi. Ee, bu şekilde yapılabilecek de bir spor aynı zamanda ee, yani serbest alış kısaca böyle özetleyebiliriz. Hem serbest alış bir de bunun yarışı var. Yarış nasıl oluyor peki? Yani yarışmalar çok farklı bir yani alan gerçekten de ee, tabi yarışma performans odaklı olduğu için. ...süreler daha kısıtlı... E, ...uymanız gereken kurallar çok daha katı... ...aslında şunu... ...dürüstçe söylemem gerekiyor ki yarışmada... ...sualtının güzelliklerini çok mu görüyoruz? Hayır. hayır. hayır. E, yarışma tamamen performans odaklı bir... E, ...iki, üç dakikalık dalış içeriyor artık... ...kaç dakika sürüyorsa branşına göre... ...göre odalı dalış... E, ...fakat bundan da keyif alıyoruz yani... ...o performansı gerçekleştirene kadar... ...ki yapılan antrenmanlar... Ee, o zamana kadar geçen süreçte işte performansınızı arttırmak için e, yaptıklarınız, karada yaptığınız antrenmanlar vesaire, Bunların hepsi bir, birleştikten sonra e, bir tutku da varsa o derin size sadece işte su altındaki güzellikleri girip böyle e, bunları izlemek değil. E, o an iki dakikalık işte o çok zor olan pek çok kişinin ya neden böyle bir şey yapıyorum ki diyeceği o zor performanslar da çok keyifli geliyor. Ben açıkçası yarışmaktan çok keyif alıyorum. Hani yarışma evet zor bir e, alanı bu işin. E, yarışmadan da götürülebilecek pek çok mecra var fakat ben yarışıyorum. E, i̇ki yıldır Deniz Alış yarışmalarına katılıyorum Türkiye'de. E, şu ana kadar e, iyi de götürdüm. E, bundan sonra da e, işte çeşitli işte, hedeflerim var bu alanda. Aslında sen küçük yaştan değil yetişkinken yarışmaya başladın. Hı hı. Ee, ve çok iyi bir performans gösteriyorsun. Derecelerin var. Ya biraz bahsedebilir misin? Kendini nasıl motive ediyorsun? Bir de ayrıca çalışıyorsun. Haftanın değişik gün çalışıyorsun sanıyorum Sabahtan akşamına kadar. Öyle. İşte antrenman süreci nasıl oluyor? Hı hı. Ee, yarış ya, işte bu yarış psikoloji çok e, değişik bir hı hı. şey. işte kendini nasıl motive ediyorsun? Nasıl konsantre oluyorsun bu işlerden Bahsedebilir misin? Bunu sormanız çok iyi. Oluyor gerçekten evet çok küçük yaşta başladı benim için dalış ailemle işte İzmirliyim doğuma büyüme çadır kurup deniz kenarında yaz tatilini geçirmek yani ortalama bir aile için yapılır bir şey yapılabilir bir şey malum deniz kenarı şehirde yaşadığınız için böyle başladı benim için ama dediğiniz gibi aslında yarışma kısmına çok geç başladım rekabet etmeyi çok geç öğrendim üniversitede ilk lisansımı çıkarttım dalışla alakalı aslında üniversite, seçtiğim üniversiteyi de buna göre seçtim. Ee, böyle arkadaşlarım işte e, şey ararlardı. Yurt var mı? İşte hani o okulda şu bölüm mü iyi, bu mu iyi? Ben böyle olimpik e, havuzu var mı? İşte <gülüyor> çok pardon. Derin dalış kulübü var mı? İşte sualtı e, sporları yapabileceğim kulübü var orta, mı? gibi? arada orta, Orta'dan bahsediyoruz yani orta değil mi? Yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne... Bu, <gülüyor> bu ara... Bu nedenle aslında seçip bu üniversitede okudum. E, dedim ki tamam ben bu işi burada yapabileceğim. Burada bu işi yapan insanlar var. O zaman ben buraya gideyim. E, Ottu'da işte ilk lisansımı çıkarttım. Orada çok değerli bir kulüp var. Su altı sporları kulübü. E, pek çok arkadaşım orada dalış yapan. İlk yarışmaya orada başladım. Ve çok geç öğrendim evet, yarışmayı. Çünkü genelde bu sporu yapan kişiler mutlaka e, farklı bir alanda. işte Su sporlarıyla ya da su altı sporlarıyla yüzme gibi... Okey gibi, rugby gibi, başka sporlardan e, bu kültüre alışarak gelen sporcular. Fakat ben bir şekilde orada bir sıyırıldım. Sanıyorum işte o çocukken yaptığım dalışların <gülüyor> biraz uzun sürmesi. O zamandan itibaren başlayan bir derin dalış adaptasyonu ki çok önemlidir. Sadece teknik değil, sadece antrenman değil. Bu da bir adaptasyonun gelişmiş olması. Çocukluktan bir yana zaten var, ol, var olan o yeteneğin kaybolmamış olması çok önemli. Ben sanırım bununla götürüyorum işi. Bir günüm nasıl geçiyor derseniz sabah, yani İstanbul'da e, kurumsal bir firmada çalışan bir insanın bir günü nasıl geçiyorsa benimki de öyle geçiyor. Sabah kalkıyorum çok erken. Ha bundan farklı olarak evet antrenmanları ekliyorum o güne. Çok erken uyanıyorum. E, havuza gidiyorum. Bir havuzda antrenman yapıyorum. E, tek başıma yapamadığım için bu antrenmanı hep bana birinin eşlik etmesi gerekiyor. E, gidiyoruz, antrenmanımızı yapıyoruz. Sonra işte hemen e, çıkıyoruz oradan, koşa koşa işe gidiyoruz. E, i̇şte... Devam ettikten sonra öğle arasında bir serbest dalışın her gün yapması gereken esneme hareketleri, nefeslenmeler var. Ben bunu işte öğlen vakit ayırabiliyorum. Öğle arasında gidiyorum onları yapıyorum. Çünkü her gün yapmam gerekiyor. Akşam çıktığımda da genelde kara antrenmanlarımı yapmaya çalışıyorum. Ve ne zaman derin dalış yapıyorsun patma derseniz yani çok yapamıyorum aslında. E onları yarışmadan önce yapmaya çalışıyorum. Fakat iki senedir işte bahsettiğim gibi derin dalış yarışmalarına katılıyorum. Çok bir derin dalış kampı gördüm mü? Hayır görmedim. Ee, genelde ilk performanslarımı hep yarışmada yapıyorum. Ee, ki aslında çok e, hani tavsiye edilen de ve çok yapılması böyle yani bu şekilde yapılır bu iş diyebileceğim bir şey değil. Böyle olmamalı aslında. Ya yani Bir seneye bölünmüş böyle ciddi derin dalış kampları yapmalısınız ki yarışmada çok iyi bir performans gösterebilirsiniz. Ben bir şekilde işte senelik izinlerimle, işten aldığım bir gün, iki gün izinleri birleştirerek... ...yarışmadan önce kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu zamana kadar da iyi götürdüm bu haliyle. Bu sene ama şeyi sormuştum sanırım Elena... Hani işte nasıl gidiyor, işten sana bir destek var mı çalıştığın yerden? Ya tabii çünkü sadece hem manevi hem maddi destek çok önemli. Gidiyorsun çünkü uzun uzun kalıyorsun ya birkaç hafta değil mi? En az kamp yapmak lazım Aynen. ki derin sularında. işte sen destek görebiliyor musun çalıştığın yerden? İlk defa bu sene bir derin dalış kamp yapacağım. O dediğin gibi işte en az iki üç hafta kalmayı planlayarak. Ee, çalıştığım yerden şimdilik evet e, izin konusunda yani bu bahsettiğim şeyler işte sabah havuza gitmek, öğle arasında bunları yapabilmek tabii ki sadece zaman değil, huzurlu bir ortam gerektiriyor. Ben bu konuda çok ciddi bir destek görüyorum aslında yöneticilerimden. Bu yüzden hepsine teşekkür etmek istiyorum zaten. Ee, gayet yardımcı oluyorlar. E, bu senede zaten yarışmaya... E, ekstra Eylül'de bir Türkiye Şampiyonası düzenlenecek yine karşıda. Onun için çok heyecanlıyım. Çünkü ilk defa bu sene işte o süreleri biraz arttırdım. Daha fazla izin alacağım. Daha fazla çalışacağım ve hedeflerimi de büyüttüm bu doğrultuda. Yani bu konuda evet bir destek görüyorum ama maddi kısmı henüz tam olarak çözebilmiş değilim. Doğru söylemek gerekirse. Evet. Burada da her sporcunun ihtiyacı olan evet, çok sponsorlar spor. burada ortaya çıkıyor. Evet. Ee, bu, bu süreçte arayışlarım var zaten. Arayışlarım var. Devam ediyor. Çeşitli görüşmeler yapıyorum. Ee, i̇mam ve grafim çok yüksek. Buna güveniyorum. Peki bu arada şunu diyeceğim. Ee, Fatma'yı dinleyicilerimizi nasıl takip edebilirler? ve Fatma'nın sesini duyarken Fatma neler yapmış diye sosyal medyada belki de e, Hı -hı. telefondan ya da bilgisayar takip etmek isteyeceklerdir. Adresleri de alalım bu arada. Evet, sosyal medyayla hiç aram yoktu. E, fakat işte bu yarışmalara iki yıldır katılmaya başladıktan sonra bahsettiğin şeyi... ...işte anlatma ihtiyacı gerçekten ben de hissettim. Çünkü benim gibi olan insanlara neler yapabileceklerini göstermek istiyorum. Bilhassa e, multitasking yani birden fazla işte çalışıp... ...birden fazla şeyi aynı anda yapmaya çalışanları motive etmek istiyorum bu konuda. Instagram'dan takip edebilirler. Fatma Uruk e, adım soyadım. LinkedIn'de tabii varım. Daha çok aynı zamanda profesyonel başka bir kariyerim olduğu için. E, Twitter'dan e, her yerden aynı adım soyadımla ulaşabilirler bana. E, her şeyi izle sorabilirler. Yeni başlamak isteyen kişiler. E, ne önerirsin yeni başlamak isteyen kişilere? E, bir kere şunu öneririm ben aslında bugün konuşacağım şeylere çok yarışma odaklı kalmasını istemiyordum o yüzden e, işte hep ona göre böyle kafamda bir şeyler planlamışım nasıl anlatacağım bu güzel oldu ondan bahsedebilirim e, öncelikle kafalarından bir metreyi silip atsınlar şu kadar metreye dalacağım şu kadar işte derin dalan kişi olacağım en olacağım e, birisini geçeceğim ya da işte şu yarışmada şu kadar metre dalacağım tamam hedefler var fakat bu iş gerçekten öyle yürüyen bir işte. değil. Her sporda olduğu gibi mutlaka önce bir dönüp kendinize bakıp kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Serbest dalışta bilhassa bu çok daha fazla ihtiyaç duyulan bir şey. Çünkü performansları arttırmak gerçekten çok zor ve bunlar yarışmada bir anda karar verip haydi ben bugün 10 metre fazla dalayım diyebileceğiniz şeyler değil. Yeni başlayanlara tavsiyem bir içlerinde bir şey hissediyorlarsa, su altını seviyorlarsa, su altında olmaktan keyif alıyorlarsa... ...bunları geliştirebilecekleri teknikler var. Eğitimini alsınlar. Ee, aynı işte scuba dalışı olduğu gibi e, yıldızlı bir sistemi var serbest dalışında. Pek çok uluslararası tanınırlı olan kurumda yani işte çeşitli e, oluşumlardan sertifikalı eğitimler alabilirler. Bunları alsınlar. Öğrenci kulüpleri benim yolum buydu. Ben TRT'de izlediğim bir belgeselle başladı benim aslında e, bu maceram. Üniversite sınavına hazırlanırken ya ben dalıyorum, suyun altındayım hep ve bu bir spormuş, ee, bunu gördüm. O zaman ne yapabilirim, peşinden gittim ve bu, bugün bu noktaya getirebildim. Ee, i̇şte evet o da şu, biraz açık olsunlar, ee, nasıl yapabileceklerini, takım olsunlar kendilerine, ben de yardımcı olurum. Bir takıma giderek işte işi bilenlerle başlamak tabii ki her zaman daha doğru. Ee, i̇lla yarışacağız diye de tabii bir şey yok ama yarışmak isterlerse önünde böyle bir süreç var, sonrasında işte o artık... ...işin performans arttırılan noktalarında tabi ciddi bir çalışma temposunu göze alacaklar, serbest taşlar spor olduğu gibi mutlaka... E, ...ciddi çalışmalar gerektiren bir spor ve... E, nebze, ek, ekstrem bir spor olması nedeniyle de güvenliğin e, çok önemli olduğu bir spor. Tek başınıza yapamadığınız bir spor bir kere her şeyden önce. E, ekip olmalılar, kendilerine su altında güvenip emanet edebilecekleri, onların can güvenliğini... Ve an onların düşünemediği performansları sırasında şeyleri düşünecek iyi dalgıç arkadaşlar, bodyler kendilerini bulmalılar. Ve tabii kesinlikle yalnız dalış yapmamalılar. Havuzda da, denizde de asla tek başlarına bir denemeye girişmemeliler. Bunu burada aklıma gelmişken tekrar söyleyeyim. Bunlar çok önemli şeyler. Değerli dinleyicilerimiz bu süreçte kimi dinliyorsunuz? Milli takım sporcusu, Türkiye rekormeni. Evet, bir Yanlışsam, rekorum var Türkiye evet, rekoru. Türkiye destekli. rekoru var. Fatma Oruk'tan bu terarlıkta. önerileri dinliyorsunuz. Peki bir parça dinleyelim mi sence? Anons etmek ister misin? Dinleyelim, evet. Queen'den, I Want to Break Free dinlemek istiyorum ben. Olur değil mi? Tabii ki. <gülüyor> bu şarkının benim için bir anısı var. İlk derin dalışma yaptığımda karşıda böyle karşı kampikten çıktığımda... Uzaktan bu şarkıyı duymuştum. 30 metrelik dalışımda marketten aldığım paletlerle dalmıştım. Çok güzel bir andı benim için. Orada böyle arkadan I want to break free sesi yankılanıyordu. Ve ben de yine işten izin almış böyle gelmiş. Çok zor işte iki gün sonra geri döneceğim falan diye şeyler düşünürken arkadan böyle bu şarkı duymak çok mandir olmuştu benim için. Ee, Dinleyelim. Ben herkesin bak. evet onu dinlemesini isterim şu an. One, two, Seçim için teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Benim de böyle sorum var ya. Her evet. sporcunun bir dönüm noktası var. Senin için dönüm noktası ne oldu? Neydi? Biraz anlatabilir misin? Evet aslında çok doğru. Çocukluğumdan beri suyun altındaysam. Madem bu iş ne zaman yarışmaya evrildi ve hedefler bu kadar büyüdü. Çok güzel. Bunu so söylemek istiyordum gerçekten. 2015 yılında ilk derin dalış yarışmasının düzenlendiği... Tarihti Türkiye'de. Ben de dedim ki, hey. yani çok önceden düzenlenmiyordu. Aman Allah'ım ben yıllardır bu anı bekliyorum. Bu heyecanla antrenman yaparken ben ufak bir kaza geçirdim ve yarışmaya giremiyordum. E, vertigo kronik vertigo rahatsızlığım var şu anda. Da. Bununla baş etmeye çalışarak dalıyorum. E, bir daha derin dalış yapamayacağım konusunda hem fikir çok fazla doktor vardı. E, orada şunu anladım. Her zaman ertesi gün yürüyebileceğinizi düşünmek gibi aslında. Yani. Hep dalabileceğimi düşünüyordum. Fakat baktım ki sağlık kıpır bir şey var ve bu gidebiliyor elden. En büyük zenginlik. En büyük zenginlik. Yani bana ilk bana bir daha dalamazsın dediklerinde ben aslında benim o zaman bu yeteneğimi en iyi şekilde, en verimli şekilde değerlendirmem gerekiyor kararını. 2015 ve ilk yarışma çok şanslıyım. Çok geç kalmadım. Orada karar verdim ve ben o sene yarışmaya katıldım ve ikinci oldum. Türkiye ikincisi oldum. Hiçbir eğitimim aslında teknik bilgim yoktu. Ciddi mesafeler yaptım. O da işte tekrar güvenimi kazanmam için büyük bir şanstı. Benim için ciddi dönüm noktası diyebilirim yani 2015 yılı için. Önüme bakmaya da devam ediyorum o günden beri. Aslında şöyle bir durum da var. Hı hı. Kurumsalda çalışıyorsun ve spor yapamam diyenler için aslında kurumsal hayatta bir engel değil. Hı. Kendimden örnek vereyim. 7 kıta 7 ultra maraton projemi kurumsal hayattayken. Bunu başarmıştım elbette evet. ki çalıştığın Kurumun iş arkadaşlarının ailenin çevrendeki insanların çok büyük desteği var Bu çok ha. önemli Peki, büyük güç bu... alıyorum Yani, yani hepsinden sadece, çok önemli Peki what is next sırada ne var ne yapacaksın Sırada öncelikle ben Eylül'de Türkiye Şampiyonasına katılacağım karşıda Dediğim gibi yani şu an Herkes çalışmaları hız verdiği Aylardır aslında dinlenmeye geçmiş ol, Olabilirler bile şu anda Ben haftaya veya önümüzdeki hafta bir izne çıkıp kampa girmeyi düşünüyorum e, ...üç haftalık bir antrenman yapacağım ve e, Türkiye şampiyonluğu hedefim. E, çok zor işim, e, farkındayım fakat buna inanıyorum yapabileceğimi biliyorum. Mutlaka bir gün e, bunu başaracağım. E, akabinde de bir dünya rekoru denemesi hedefim var. Bunu da şu an çalışmalarına zaten başladık. E, onu da seneye planlıyoruz. Bunun için de zaten destek arıyorum şu anda. Ama ilk öncelikle hedefim tabii ki Türkiye şampiyonluğu. Her alanda, her branşta tek birinde değil. E, yavaş yavaş bunları Türkiye'deki rekorları kırmaya başlayacağım. Sonra devam gelecek diye Peki, inanıyorum. Peki bu rekorlar yolunda e, su altında nasıl motive oluyorsun? Nasıl yöntemler seçiyorsun? Bu belki de meslek sırrı mı? Bunları mı soruyorum acaba? Yok değil. Ben paylaştıkça gelişim sağlanacağına inanan bir sporcuyum. E, ve iyi sporcularla yarışıldığında gelişim sağlanacağına inanan bir sporcuyum. Bunlar da sır değil. E, zaten... ...çok profesyonel ve iyi sporcular bunları paylaşıyorlar... ...biz de dünyada takip ediyoruz nasıl olduğunu... ...öncelikle derin dalış yarışmasına girmeden önce... ...hiçbir şey düşünmüyorum... ...kafamda sadece bir dakika, bir saniye sonra... ...ne yapacağım... E, ...kulağımı nasıl eşitleyeceğim, basıcına nasıl dayanacağım... ...nefesimi ne kadar, nasıl büyük alacağım... ...bunlar var... E, ...öyle duygular e, yok aslında çok fazla... E, ...çünkü duygular... ...nabzı yükseltebilir ve biz teknik olarak da... ...zaten dalışlarımızda... ...nabzımızı düşürerek, e, çeşitli memeli... ...reflekslerini çalıştırarak yapıyoruz... O nedenle yarışmalarda bir duygu yok fakat yenili soruyorsanız nasıl motive oluyorsun? Yani ben geçen işte burada, buraya gelmeden önce işten çıkarken de az önce arkadaşlar aynı şeyi söylüyorum. Ya karada boğuluyorum ben. Yani nefes hani nefesimi suyun altında tutuyor gibi değilim. Daha çok karadayken tutuyor gibiyim. E, o yüzden şey bana çok uzak. Hani suyun altında nasıl rahat hissediyorsun? Yani karadan daha rahat hissediyorum ben suyun altında kendimi. E, bu da çok avantaj zaten benim için. Yarışmalarda da motivasyonum daha çok motivasyonum var <gülüyor> O süreden de gidiyor galiba Peki, Ailen destek veriyor mu sana Destekliyor senin bu Ailemi hepsine şu... Güzel sporunu Sevgilerimi yolluyorum ee, Tabii ki zor bir spor ee, Fakat tabi ki destekliyorlar ee, Ancak ilk başlarda bırakmamı umuyorlardı Başka biri, bir kanala kaymamı Başka bir branşa voleybol, Basketbol gibi ee, Olmadı ben bunu bırakmadım Programın başında da bahsetmiştim Pek çok ekstrem sporla uğraştım Adrenaliz seviyorum çünkü ancak dalış bitmedi hiçbir zaman benim için. Yani bir tek ondan vazgeçemedim. O da zaten bugüne kadar geldi. Destekliyorlar. Bana aslında zaten şu an yapıp yapabilecekler büyük desteği çocukken yaptılar. Beni o İzmir'de daha beş yaşında, üç yaşındayken elimden tüp o denize götürerek, o müthiş çadır kamp ortamını yaşatarak. Ben orada çünkü bu işin temellerini attım. Ve onunla bu zamana kadar geldim. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar desteklediler. Peki tüplü dalış yapanlara tavsiyem var mı? Tüpleri tüplerden kurtulun. Try ve... free diving diyor. <gülüyor> Özgürlüğü seçimi diyorsun. Ee, tüplü dalış çok güzel. Ben Discover yaptım şimdiye kadar ama eğitimini mutlaka almak istiyorum. Ee, biz şöyle diyor, düşünüyorum ben. Biz tüplü dalış yapalım. Onlar da serbest dalış yapsınlar. Ee, buluşalım su altında. Ee, serbest dalış ama yine benim için hep bir adım önde. Çünkü vücudu disiplini etme üzerine aslında kurulu. ...sportif ve atletik tarafı daha ağır basıyor... ...ben de bu, çey, bu şey, şeyden hoşlanıyorum zaten... ...vücudun limitlerini görme... ...işte bir milim daha arttırabilmek için... ...performansı o yapılan şeyler... ya ...bu süreç, sürecin kendisi çok güzel... Ee, bu arada yani, yarıştaki gözlemciler, e, hakemler onlar hep tüplü dalıcılar doğru mu? Tüplüler de var, tüpsüz direkt müdahale edebilecek dalgıçlar da var. Çok ciddi federasyon tarafından da e, yarışmalarımız çok ciddi güvenlik önlemleri altında yapılıyor bu arada. Bundan da bahsetmek isterim. E, hemen müdahale edebilecek de dalgıçlar e, ciddi organize bir şekilde güvenlik dalışı yapabildiğimiz ortam var. E, yarışmalarda da. Hemen şunu da soracağım. E, hep kadın görüyoruz bu sporda. ...Türkiye'de erkek sporcu yok mu... ...yoksa erkek erkekler kendilerini saklıyorlar mı... ...ne yapıyorlar mı? <gülüyor> yani yani erkek dinleyicilerimiz de... ...bu konudan feyiz alsın diye söylüyorum. Sanırım bu branşta... ...kadınlar... E, ...ipi göğüslüyor demek çok yanlış olmaz. E, ama erkek de çok iyi sporcularımız var... ...tabii ki. E, yani son olarak bir şey söylemek istiyorum. Evet zamanımız e, çok azaldı. Başarı, başarı başarı... Evet, hep ...yine yarışmadan bahsettik tabii ki... ...çok kısıtlı vaktimiz olduğu için ama... E, Kendine bakmasını önleniyorum ben yeni başlayan kişilere bu işte. Bir hayalleri varsa o hayali gerçekleştirmek zaten giden yolu eğlenceli kılıyor. Ben de böyle yapıyorum bundan sonra da böyle yapacağım. Bu zamana kadar da hep böyle yaptım. ...son olarak söylemek istediğim bu. Kesinlikle kendini tanıyıp... E, ...aynada kendine bakıp... Yani ve bir şey başaracaksam da... ...aynen öyle Eylül'de de eğer başarılı olacaksam... ...bu şekilde olacağımı düşünüyorum... ...ve tamamen ona konsantre olmuş durumdayım şu anda. Harika. Sana o zaman bol şans ve... Teşekkür ...yeter ederim. ki iste... ...kesinlikle Teşekkür başaracaksın. <gülüyor> <gülüyor> evet, bugünkü konuğumuz... ...değerli dinleyicilerimiz Fatma Uruk'tu... ...bir deniz kızıydı... Ee, ...kendisinin başarılarını dinledik... ...ve dinlemeye de devam edeceğiz... Ee, ...güzel e, başarılarını... E, ...haberlerini aldıkça... ...bu stüdyoda Hı. konuk edeceğiz... Kendisini. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz konuk olduğun için. Heyecanını bizimle paylaştın. Dinleyicilerimizle paylaştın. Fatma Uruk e, konuğumuzdu. Evet Instagram sosyal medya üzerinden kendisine ulaşabilir. Her evet, türlü her soruyu geldim. rahatlıkla Aynı sorabilirsiniz. Herhalde. Konuk olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bana ederiz. burada e, bunları anlatma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Alper'le çok Zaten duygusal olarak da çok yakın hissediyorum. Yani o da bir kurumsal bir işin içerisinden gelip ciddi başarıları alanında imza atmış bir isim. Çok teşekkür ederim. Örnek alıyorum ve çok beğeniyorum sizleri de. Burada olmak benim için gerçekten büyük bir gurur. Çok teşekkürler. Evet, yeter ki istediyoruz diyoruz ve herkese iyi geceler, iyi akşamlar diliyoruz. İyi dinlediğiniz için çok teşekkürler, çok i̇yi sağ olun. İyi akşamlar. Yeter ki iste. Hazırlayan ve sunanlar Alper Dalkaç ve Elena Poljokova.